464 numaralı konu Beni Ifar'dan bir kadının Hazreti Peygamberle sefere çıkması. Evet, Beni Ifar'dan bir kadın şöyle anlatıyor: "Beni Ifar kabilesi kadınlarından bazılarıyla Hazreti Peygambere gittik ve ey Allah'ın Resulü, biz seninle beraber Hayber seferine iştirak etmek istiyoruz. Yaralıları tedavi eder, Müslümanlara gücümüz yettiğince yardımcı oluruz." dedik. Hazreti Peygamber, "Allah'ın bereketi üzerinize olsun." dedi. Bunun üzerine biz peygamberle beraber çıktık. Ben daha gencecik bir kızdım, Hazreti Peygamber beni terkisine aldı, Hazreti Peygamber sabah namazına indi, devesini çöktürdü, ben de onun yükünün terkisinden indim, baktım terkiye benden kan bulaşmıştır, bu, ilk gördüğüm hayızdı, böylece ben devenin yanına sığındım ve utandım. Hz. Peygamber benim utangaçlığımı ve oradaki kanı da görünce, sana ne oldu, herhalde sen haiz gördün, dedi, ben, evet, ya Resulallah, dedim, Hz. Peygamber, git, evvela kendini temizle, sonra bir kap su getir, onun içerisine biraz tuz dök, sonra terkiye bulaşmış kanı sil, sonra tekrar bin, buyurdu, Allah, Hayber'in fethini nasip ettikten sonra Hazreti Peygamber ganimetten bize de bir pay verdi, ama az bir paydı, boynumdaki şu gerdanlığı da Peygamber ganimetten alıp, Olarak bana verdi ve kendi eliyle boynuma taktı, yemin ederim ki, bu gerdanlık ebediyen boynumdan çıkmayacaktır, gerdanlık onun boynunda ölünceye kadar kaldı, sonra vasiyet etti ki, gerdanlık kendisiyle beraber kabre konulsun, hayız kanından temizlenmek istediği zaman suya tuz atıyordu, vefat edeceği zaman da, benim yıkanma suyuma tuz katınız, buyurdu.